Öreç Gençer Baykan, Mahir Ilgaz ve Serkan Ocak. Herkese günaydın sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Normalde ekonomi ve ekoloji programında e, az önce de duyduğunuz gibi dört kişiyiz ama... E, ...bugün ben yalnız kaldım ama yalnız da kalmadım. E, benden sonra e, yayını olan Tema Vakfı'ndan... Ee, Özgül'e de rica ettim benimle birlikte yayına gelmesini. Aslında e, konuşmak istediğim konu e, Özgül dolayısıyla tema vakfıyla da e, çok ilgili. Bugün e, tek bir konu üzerine yoğunlaşmak yerine e, ülkede neler oluyor, çevre adına hangi olaylar son dönemde meydana geldi, kimi basına yansıdı, kimi basına yansımadı böyle bir e, harman yapmak istiyorum. E, i̇lk konuşmak istediğim... E, konu da e, Gümüşhane'den Gümüşhane'de bir e, Gümüşhane biliyorsunuz e, geçmiş 10 yıl öncesinde Doğu Karadeniz'in belki de en bakir yerlerinden bir tanesiydi ama bu geçmiş bu 10 e, yıl içerisinde öyle bir e, madencilik faaliyetleri yapıldı ki o güzide ilde artık e, bakir kaldığı çok e, söylemek mümkün değil e, özellikle gümüş e, bakır çinko madenciliği ve en tehlikelisi de şu anda konuşacağımız e, altın madenciliği hakikaten bölgeye büyük zararlar verdi. E, ...altın madenlerinin iki tane altın madeni var bölgede. Bir tanesinin e, faaliyetleri durduruldu ama bir tanesinin faaliyetleri halen devam ediyor. Devam eden altın madeninin bir atık havuzu var ama o da kapasitesini doldurdu. Yeni kapasite artırımına gitmek istiyor. E, ama bölge halkı bu duruma tedirgin çünkü e, faaliyetler büyüdükçe, genişledikçe çevreye olan zararı da... E, büyüyor. Bölgede bununla ilgili yoğun bir mücadele var. Tema Vakfı'nın e, Gümüşhane temsilcisi Yusuf Oral'da e, büyük bir mücadele içerisinde süreci takip ediyor. İşletmenin faaliyetlerini takip ediyor. Dilerseniz bölgede en çok hakim olan e, kişi e, Sayın Oral'a bir telefon bağlantısı yapalım ve oradaki son gelişme nedir? Durum nedir? Bunu kendisinden dinleyelim. Yusuf Bey günaydın. Evet, günaydın. E, duyabildiyseniz beni ben kısacık bir giriş yaptım ama e, asıl sizler tanık oluyorsunuz oraya biz biz biraz e, Irak kalıyoruz maalesef biliyoruz oranın güzelliklerini e, neler dönüyor ben son yıllarda Gümüşhane'yi de elimden geldiğince takip etmeye ve e, haberlerini yapmaya çalıştım. Ee, ancak e, artık e, geri dönüşü e, mümkün olmayan e, şekilde zararlara yol açmaya başladı. Geçen gün sizde bunu konuşmuştuk. E, dilerseniz ben sizi, sözü size bırakayım. Neler oluyor Gümüşhanede? Ee, teşekkür ederim. Öncelikle böyle bir program düzenlediğiniz için e, ve sessizlerin sesi olduğunuz için e, sizlere teşekkür ediyorum. E, sesi çıkmayan doğanın sesi olmak adına Tema Vakfı Gümüşhane Temsilciliği olarak e, mücadele etmekteyiz bakıldığında Gümüşhane iki dağın arasında kurulan küçük bir şehir fakat e, güzellikle doğal güzellikleri bakımından çok zengin durumda olan bir şehir. E, sizin de az önce bahsettiğiniz gibi Beşi Dağ 10 yıl öncesine kadar e, Karadeniz'in en bakir doğası olarak e, anılırdı. E, fakat bugünlerde başımız madencilik e, faaliyetleriyle ciddi manada dertte. E, tabii bunları e, yapılan Bölgede yapılan HES'ler de takip ediyor ama onlar şu an biraz olsun halkın gösterdiği tepkilerle düşmüş durumda. Fakat madencilik faaliyetleri hızla devam ediyor. Şehir ekonomisi bugünlerde madencilik, pestil köme ve organik tarım hayvancılık olarak anılmakta. Ama ne tezattır ki madencilik faaliyetleri devam ettiği sürece şehrimizde üretime dayalı ekonomik kaynakları kaybedeceğiz pestikyo meyve organik tarımı yani bu şekilde devam ederse kaybedeceğiz çünkü bu, bu üç tane şu an e, devam eden kimyasal kullanıma kullanan altın madeni var e, bu kadar ki, kimyasal e, giriyorsa bir şehre bu şehirde organik tarımdan bahsedilemez e, diye düşünüyorum e, bunları engellemek için doğal kaynaklarımızın kullanılması için. E, yön gösteriyoruz Yol gösteriyoruz e, Belki mücadele ediyoruz Yusuf Bey siyanür dediğinizde burada e, kimyasal. kimyasal dediğinizde Siyanür e, Canlılar evet. için son derece tehlikeli bir e, Kimyasal Atık barajından bahsetmiştiniz Atık barajında zaman zaman bir taşmalar Sızmalardan borulardan Çevreye yayılan e, sızıntılardan Bahsetmiştiniz nedir son durum Evet ya Şimdi şöyle e, baktığımızda Su her türlü arıtılabilir. Teknik yöntemlerle arıtılabilir. Ta ki siyanür yoksa içerisinde. O yüzden tehlikeli durumda şu an 3 tane şirket var dedim. Bir tanesi farklı kimyasallar kullanıyor. Siyanür kullanmıyor. Bir tanesi zaten faaliyetleri durduruldu ama şu an mücadelesini verdiğimiz Kara Mustafa köyünde bulunan bir altın madeni var. Burası 8 ay önce atık barajı dolduğu söylenen ama 8 aydır üretime devam eden bir maden şirketi. Atık barajında yani orada çalışan arkadaşlarımızın bize söylediği hatta geçerken gördüğümüz borularında patlama olduğu ve maden atık barajı gövdesinin alt kısmına o atığın saçıldığını gördük. Hı hı. Bu tarzı Üstü bir şekilde toprakla ve farklı şeylerle kapatılıp gidiliyor. Hani bunu temizleyelim falan da denilmiyor. Hatta geçen en son bu şekilde olan patlama sonrası biz çevre şehircilik yetkililerini aradık. Gidip numune aldılar. Şu an en son görüştüğümüzde işte doğrudur numuneler sonucunda kimyasal madde çıkmıştır ne yapacaksınız dediğimizde de cüze bir kez ceza keseceğiz gibi bir cevap aldık bu da çok ürkütücü bir şey Hani bunun cezası küçük bir şey olmaması lazım çünkü orada insanlar yaşıyor hemen 400 metre aşağısında insanlar yaşıyor oradan çıkan suyu kullanıyor orada tarım yapıyor belki de yaşamını o tarım sayesinde sürdürüyor Şimdi bu aynı şirket, bu sorumsuzlukta çalışan, e, faaliyet gösteren şirket ikinci bir atık barajını yapmak istiyor. Lakin ikinci atık barajını yapmak istediği yer, e, vadi komple e, çam ormanı olan bir yer. Ama içinde insan yürüyemeyecek kadar e, sık çam ormanlığı burası. E, 870 bin metre e, karelik bir orman. Hani. Daha önce basında da çıkmıştı 1 milyon ağaç sonrasında maden şirketi işte yok 1 milyon ağaç değil oradaki ağaçlar kalın. Hani 1 milyon değil ama 870 bir, bin ağaç demeye rakam, çok, çok Rakam yarışına girdi zannedersem Şu yok o kadar rakam değil. Sonuçta orada bir ağaçların kesileceği önemli bir bölgenin yok olacağı kesin. Bir de tabii Yusuf Bey sizin de aslında konuşmanızın bir kısmında bahsettiğiniz gibi hani ölçek olarak çok fazla zararı var. Yani baktığınızda insan sağlığında da zararı var. Tarımsal anlamda, tarımsal üretimle ilgili olarak da hayvan sağlığında da pek çok açıdan zararları var. Dolayısıyla hani sadece rakama indirge gibi 1 milyon değil 200 bin olsun, 10 bin olsun. 2000 olsun yani onun ötesinde aslında uzun soluklu olarak yani siyanür diye bahsettiğimiz e, zarar genel olarak madenin verdiği zararlar sadece e, kısa bir sürede yani gözle görülürden değil uzun süreler devam edecek olması da büyük bir sorun. ...bununla ilgili olarak sanırım tema vakfı olarak... ...sizler yerelde dikkat çekiyorsunuz ama... ...yerelde genel bir... ...şeyde var... ...halk nezdinde bir... ...birleşme de görüyoruz en azından basına... ...yansıdığı kadarıyla hakikaten bu madenlere... ...karşı bir duruş var yanlış mı biliyoruz... ...bize mi öyle geliyor ya da? Yusuf Bey? Hattımızdan gitti Yusuf Bey. Ee, ee, şimdi... ...hakikaten... Türkiye'de e, çok önemli çevre sorunlarından bir tanesi bu masada bu mikrofonlarda biz çok konuştuk çok haberlerini yaptık altın madenciliği e, bize hep şöyle, şöyle tepkiler geliyor ben buranın da altını çizmek istiyorum ve bunları kullanıyorsunuz kullanmayın bunu şu demeye geliyor e, altın madenciliğe karşısınız ama e, bunu da kullanmaya mecburuz e, bu otoritenin şu söylemini de akıllara getiriyor. Hidroelektrik santral istemiyorsunuz o zaman gaz lambasında oturun. Bu doğru bir söylem değil bence. Ee, bizler bu mikrofonlarda e, bunu sürekli anlatıyoruz. İnsanları e, bilgilendirmeye çalışıyoruz ama yaptığımız şey burada her şeye karşı olmak değil. Madenciliğe kökünden karşı olmak değil. Ama e, Yusuf Bey'in orada belirttiği sızıntılar olduğu, bu e, numunelerde alındığı... ...ve bu ispatlandı... E, ...karşında da ceza kesildi... ...orada zarar verilen şey... ...tabiatın kendisi... ...insanlar... ...oradan dereden su alıyorlar... ...bahçelerini suluyorlar... E, ...insanlara ve doğadaki canlılara... ...zarar veriyorsunuz... ...ve hakikaten geri dönüşü olmayacak... ...mümkün olmayacak zararlar veriyorsunuz... ...bizim karşı durduğumuz temeldeki... E, ...nokta burası... ...burayı kaçırmamak gerekiyor... ...çok önemli... E, yani doğru yapılabilir akli... şeyler var madencilik dediğimizde ki... hakikaten enerji de benzeri bir şey yani Aynı enerji tüketmeyin enerjiye ihtiyacınız olmasın değil ama yenilenebilir enerjinin de hidroliktik santraller örneğin evet temiz ener yenilenebilir enerji ama her yenilenebilir enerji temiz enerji değil dolayısıyla madenciliğe de evet madenlere ihtiyacımız var ama madenciliğin nasıl yapıldığı... Çok önemli ve nerede yapıldığı Yusuf, yani nerede ve nasıl hakikaten çok Yusuf önemli. Yusuf Bey de tekrar hattımızda Yusuf Bey siz e, düştüğünüzde şunu söyledik. Yani biz her türlü şeye karşı değiliz. E, siz de bahsettiniz yani zarar bunun farklı yöntemleri var ama herhalde sinir kullanmak e, daha ucuz ve daha kestirme yöntemi. Daha farklı kimyasallarla ama daha fazla para harcayarak insan sağlığına daha az zararlı olan metodu kullananlar da var. E, katılıyor musunuz bu görüşlerimize ne dersiniz? Ee, katılıyorum. Yayın gitti. Hıskı ee, Biz... Hanım benden sonra e, bahsetti. Tam <gülüyor> ben o cümleyi kuracaktım. Hani <gülüyor> ağaç sayısı diyoruz ama bizim <gülüyor> için hani vakıstan da hep bize söylemen ağaç sayısı belirtmeyin. Orada bir ekolojik yaşam vardır ve onun bir metre karesi bile çok kıymetlidir. <gülüyor> hani ağaç sayısı belki bir milyon biraz daha sünge bir rakam olsun. Belki iki, iki yüz bin olsun. Söyleyeyim. Fark etmiyor. Evet. Tabii tabii haklısınız Yusuf Bey. Yani aynı şeyleri söylüyoruz. Aslında bizim konuştuğumuz konu hakikaten dediğiniz gibi bütün yani ağaç olsun, tarımsal olsun, insan sağlığı olsun, hayvan sağlığı olsun bütünsel olarak hakikaten özellikle Gümüşhane üzerinde de siz senelerdir mücadele ediyorsunuz. Hakikaten bütün bunlara dikkat çekmeye çalışıyorsunuz. Ben şunu söylüyordum. Yerelde de ama buna karşı bir birleşik, bir hareket de başladı ve etkili de oluyor değil mi? En son siz hatta düştüğünüzde onu konuşuyorduk. Evet. Yani şimdi tabii Burada insanlar açıkçası biraz bilinçsiz kalmış durumda. Hani zarar nedir falan ekonomik boyutu belki biraz daha insanları cezbediyor Düşünün en son katıldığımız cep to toplantısında ilgili köyün muhtarı çıkıp Hadi biz zaten sağlığımızdan olduk. Siz bizi parasal olarak tatmin edin. Biz sesimizi çıkarmayalım. Yoksa bunun sağlığa zarar verdiği zaten ortada diye. Hı hı. Yani bu boyuta ulaştı. Artık insanlar ekonomik boyutuna bakıyor. Bir şekilde de kimse yani bu ilk adımı atamıyor. Belki biz bir bu şekilde ilk adımı atmış olduk. Bundan sonra da devam edecektir. Yani Bundan sonra Sizlerin... bu kadar kolay olmayacaktır bu işler. <gülüyor> Sizlerin bölgedeki mücadeleniz önemli. Tabii bizler de sizin sesiniz olmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Bugün ekonomi ve ekolojinin ilk bölümünde Gümüşhane'ye fokuslandık. Oradaki bir çevre sorunuyla bir altın madeninin çevreye verdiği ee, ...zararı konuştuk tema Vakfı Gümüşhane temsilcisi Yusuf Oral'la birlikte... ...kendisine çok teşekkür ediyoruz. ikinci bölümde biraz e, Türkiye'nin güneyine uzanacağız. Oradaki yine e, başka bir yere, kemere, çıralıya... E, ...o noktalara odaklanacağız ve yine bir telefon bağlantımız olacak. E, bizden ayrılmayın, şimdi kısa bir müzik arası. 94.9 Açık Radyo'dan yeniden merhaba sevgili dinleyiciler. Ee, müzik arası vermeden önce de bahsetmiştim. Ee, bu bölümde de Türkiye'nin güneyine uzanacağız. Ee, neden uzanacağız? Kemer bölgesinden bahsetmek istiyorum. Ee, çok yakın bir zamanda ben o bölgeleri gezdim. Ee, bir dost ziyareti sırasında kemeri e, dolaşırken... Sahi şuna rastladım. Kemer, Antalya zaten Türkiye'nin turizm anlamındaki gözbebeği. Kemer'se Kemer ise tam da o en önemli cazibe merkezi. Turistik anlamda cazibe merkezlerinden bir tanesi. Ama e, bilenler biliyordur zaten. Ama inanın e, kemer boyunca, kemer sahiri boyunca havlunuzu kumsalı atıp denize girebileceğiniz özgür alanlardan e, neredeyse hiç kalmamış. Ee, ...sordum, böyle bir yere gitmek istiyorum dedim. Yani bu tesislerin olmadığı binlerce kişilik tesislerin dışında... ...otellerin dışında, ücretli girilebilecek yerlerin dışında neresi var? Beni bir yere götürdüler. Ve orada bahsederken... Ee... Ya, arkadaşlarımla konuşurken şundan bahsettiler. Yani yanda Kındıl, Çeşme, Kındıl Çeşmesi adı verilen bir e, ormanlık alan var. Çam ormanları, ağaçları, çam ormanları içinde. Bir zamanlar insanların kullandığı mesire yeriydi. Tıpkı son kalan o sahil şeridi gibi insanların deniz kenarında piknik yapabileceği, kamp yapabileceği son kalan bir mesire yeri olduğundan bahsettiler. Ve ama e, şu anda onun çevrelendiği... Ee, ve inşaatına girişine izin verilmediğinden bahsettiler. Ben de hemen atladım gittim. Ee, dedim nasıl almıyorlar. E, sonuçta kıyı kanunu diye bir şey var. E, nasıl bir tahsis nasıl almazlar engellerle Bir bakmak istedim. Hakikaten çok güzel bir yer. E, ormanlar ormanlar e, çam ormanları. Ee, orada çok e, önemli ve güzel e, insanlara doğanın bir e, harikası gibi gittim ve hakikaten etrafını tellerle çevirmişler içerisinde onlarca bungalov tarzı villa yapılmış ama bungalov da değil e, çelik konstrüksiyonlarla betonarme şeklinde villalar yapılmış e, ağaç süsü verilmiş ama orada kalıcı. E, ...geri dönüşü mümkün olmayacak... ...şekilde e, zararlar verilmiş. E, bunları fotoğrafladım... ...bir süre sonra e, haberini de yapacağım ama... ...Açık Radyo dinleyicilere ile... ...bunu paylaşmak istedim. E, ve... E... Oranın geçmişi nedir diye bölgede e, bölgeye çok hakim bu tarz e, konuların hukuki süreçlerinde takip eden Antalya Barosu'ndan avukat Tuncay Koç var. Hemen durumu kendisine sordum nedir ne değildir diye. Bana aslında küçük bir, bir şekilde izah etti ama ben size e, onun ağzından değil diye direkt telefon bağlantısıyla Tuncay Koç'a e, bağlan Tuncay Bey'den... Neler oluyor e, o bölgede özellikle Kındıl Çeşme'de bence çok önemli çok güzel bir yer. Oraya fokuslanarak o bölgede e, oranın özelinde neler olup bittiğini e, dinlemek isteriz sizinle de paylaşmak isteriz. Tunca Bey sanırım şu anda hattımızda Tunca Bey e, günaydın. E, günaydın iyi yayınlar diliyorum öğretmen çok, çok, çok teşekkürler katıldığınız için ayrıca teşekkür ederim ben programımıza. Ya yani ben e, dinlediğiniz zannedersem Kındıl Çeşmeden biraz bahsettim. Ben ilk defa gördüm. E, görünce çok şaşırdım. Doğasına hayran kaldım ama içerisindeki o yapıları, o betonarme bungalov adı altında o betonarme yapıları görünce e, müthiş bir hayal kırıklığı yaşadım. E, evet. sizden ricam Orada ne oldu? Zaman da eylemler de yapılmıştı. Son durumu nedir? Atıl bir şekilde metruk bir halde duruyor şu anda. Ne insanlar kullanılabiliyor? Ne bir tesis var orada şu anda? Mahvedilmiş bir ortam gördüm ben. Nedir oradaki durum? Aynen Şimdi yer Beydağlarız Ahül Milli Parkı'na bağlı bir mesire yeriydi. Bunun işletmesi de Milli Parklar Müdürlüğü'ne aitti. Ve orada günübirlik çadırlı kamp alanı vardı. Hı hı. Bakanlık, Milli Parklar, Orman Bölge Müdürlüğü 2004 yılında bir ihaleyle yeri özel bir şirkete 9 yılına tahsis ettiler. Hı hı. Ondan sonra özel şirket girdikten sonra kamçıların söylediği yerin bakımsız olduğu artık eskisi gibi hizmet verilmediği bundaki amaç da kamçıları yavaş yavaş o bölgeden uzaklaştırma amacını teşviklerine söylediler. Hı hı. Bunun... E, amacı da birkaç yıl sonra belli oldu. Çünkü 2009-2010 yıllarında bir uygulama imar planıyla beraber yere yapılaşma izni verildi. E, ya tabii ki ormanlık alan olduğu için normal Hı -hı. bir e, turizm teyisi yapılamıyor. Hı -hı. Onun yerine şey, kamp alanı, orman yere çöbeli kamp alanı, bungalow, bungalow teyisi adı altında. Uygulama imatını çıkardılar. Hı hı. Böylelikle yere bungalow tarifi e, bir kamp alanı ama uygun bir şunu gördük. İsmi bungalow gerçekten kendisi gayet lüks etabına beton olan e, butik otel tarzında bir işletmeye dönüşecek. Hı hı. Benzeri e, Göynük'te de yapıldı. Göynük kamp alanında. Hı hı. E, bunun üzerine bir dava ettik. Eylemler yapıldı. Orada direkt e, kampçılar gerekse Kemal halkı çok destek Çünkü Kemal Halka'nın eline girebileceği başka bir alan yok. Orada halka açık. Hı hı. Çok güzel bir alandı. Bu dava süresince tahsis alan firma kampı halka kapattı. Ve inşaatlar yapmaya başladı. Yürütmeyi durdurma kararı aldık. Hı. Ee, buna rağmen bir miktar inşaatlar devam etti. Suç türlerinde e, bulunduk. Sonra tabii yürütmeyi durdurma kararı uygulandı. Daha sonra Antalya İdare Mahkemesi bir kişi raporunda da sabit olduğu üzere buradan bu tür bir yapılaşmaya aykırı olduğundan kiları iptal etti. <Gülüyor> Dolayısıyla şu aşamada O herhangi bir şey yapılamıyor Gördüğünüz o mektupluk bundan ileri geliyor Yani tavsisi alan firma istediği gibi Yapamadı, bitiremedi. Belli Ama ki milyonlarca e, dolarlık bir içeriye giremiyoruz. Milyonlarca dolarlık bir yatırım var orada yani muazzam villalar. Ee, ben orada ağaçların numaralı ağaçların kesildiğini de gördüm. Hani bungalovun evet. mantının çok dışında siz de belirttiniz. Bence orası bungalov değil yani çelik konstrüksiyon üzerine aralara perde betonlar atılmış yerlere bir metre kalınlığında betonlar dökülmüş nizami bir villa. Ee, Sıraçtılı şekilde Tabii, yapılmıştı, ağaçlar da kesilmiş. Olmaya yönelik tatil köyü olacak şekilde, yani içi lüks döşenmiş e, 80 metrekare Zaten bunda 80 metrekare olmaz biliyorsunuz. Ve bunlar 80 metrekare taban alanını kaplayan bildiğiniz otel daha büyük şekilde düşen bir yerde. Peki yıkılabilir ee, mi sizce bu saatten sonra ne ne olacak? Tabii yani şu anda ben Orman görüştüğümüzde kararın kesinleşmesini bekliyoruz dediler. Hı hı. Fakat kararın kesinleşmesini beklemeye gerek yok. Mahkeme kararının derhal uygulanması lazım. İşte hı hı. geçen yıl o kiralama sözleşmesi de sona ermişti. Hı hı. Orman e, Müdür'ü burayı geri alıp e, o villaları yıkması lazım. Ama tabii hı hı. bu da bir mali külfet olduğu için sanıyorum tamamen kararın kesinleşmesini bekleyecekler ondan bir ondan sonra bir işlem tesis etmeye bakacaklar fakat şu anda milli parklar e, orayı arka bırakmakla hem suç istiyor hem de vatandaşın yararlanmasının önüne geçiyor bu bakımdan tüm çeşme çok büyük bir yara ve e, idarenin olmanın ne kadar plansız hareket ettiğimde bir göstergesi. Sadece orman idaresinin şekilde... değil, benim kendi yıllardır bu çevre olaylarıyla e, ilgilendiğinden dolayı şöyle bir kanaatim oluştu. Katılıyor musunuz? Size sorun bu olacak. Yani e, Çıralı'da, Adrasan'da ve diğer oradaki turistik bölgeleri de gezdiğimde de hep şu sıkıntılarla karşılaştım. E, İstanbul'da da Başka memleketin her köşesinde bir plansızlık, bir çevre düzeni planının olmaması, imar planının olmaması, uygulama planlarının olmaması ve her defasında e, yapılan planın birinin memfattilerine ile e, çakış, birbirleriyle çakışmasından dolayısıyla e, bir plan yapılamıyor ve memleket plansız bir şekilde. E, büyüyor. Hala oraların e, küçük ölçekli planları dahi yok. Bence oradaki yani çıralı da özellikle e, yıkım kararları var, ormanın yıkım kararları var. E, i̇mar planı hala askıya çıkmamış yerler var, Adrasan'da olduğu gibi. E, evet. Siz buna katılıyor musunuz? Ya inanılmaz bir plansızlık içerisindeyiz. Halbuki o turizm e, tabii, yatırımları tamamlanmış planı durumda. Var. Bir plan yani, plana tabii Hı -hı. ki e, idare devlet yapmak zorunda. Oralarda da yetişe. Orman Bakanlığı'yla Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yetkisinde özellikle o yerin, yerlerin özelliğinden dolayı güzelliğinden dolayı uygulama, koruma, imar planları yapmaları lazım. Yani normal bir e, imar planı değil koruma imar planları yap yapılmaları lazım. Çınar'da da, Afganistan'da da aynı sorunlar var. Çınar'ı çok doğal, yeni güzelliğiyle ünlü bir alanımız. Fakat yıllardır Planı yok. Daha önce bir plan yapıldı. E, uygulama, koruma, imar planı adı altında. Fakat onun da bazı e, eksikliklerini, sıkıntılarını gördük. Dava etmiştik. O dava da iddia, yani plan iptal edildi. O tarihten bu yana yaklaşık 7 yıldır çırıldığı plan yok. Tabi planın en önemli şeyi e, ranta kapalı genel kamu yararına ...olması olması lazım. Tabii bir de ben de burada bir o, şey son, son yıllarda gördüğümüz nedir? Bütün plan tadilatları ya da değişiklikleri daima ramsal yönden yapılıyor. Yani yerin korunması, ileri ilginci kuşaklara bırakılması, doğal güzelliklerin devam etmesi yönünde değil. Daha fazla inşaat, daha fazla beton, daha fazla rams üçgeninde hı hı. talan ediliyor doğa, doğamız hem Kırmızı Çıralı için bunları söylemek yanlış olmaz. Hı hı. Çok Aslında e, konuşmadığın arasında da o notlar vardı ama çok önemli bir noktaya parmak bastınız. Hem e, koruma amaçlı imar planı yapılması hem de e, biz de e, bir bölü yüz bin ölçekli plan, planlara baktığımızda hem de bölgesel olarak da üst ölçekteki planlarda da e, koruma odaklı yapılması gerekiyor. Yani o düzeyde çıralı açısından baktığınızda hakikaten e, koruma odaklı imar planları yapılması çok önemli. E, koruma imar planları yapılması çok önemli ama diğer yandan Ondan da üst ölçekli planlarda bir bölü yüz bin gibi bölgenin birkaç şehrini içeren planların da o bakış açısıyla yapılması. E, turizminin ön, turizmin ön planda değil doğa koruma odaklı yapılması da çok evet. önemli. E, o noktaya da dikkat çektiğiniz için e, ayrıca teşekkür ediyoruz. Peki Tuncay Bey yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederim. Çok sağ olun ben değerli katkılarınız ederim. için. Ben teşekkür ederim. Böyle programlara ihtiyacımız var. Bu toplumsal çevresel bir artması gerek Hepinizin ağzına sağlık diyorum. Teşekkürler. E, Antalya Barosu'ndan e, bölgedeki çevre sorunlarına e, müdahil olan avukatlardan Tuncay Koç bölgedeki sorunları anlattı. Kındıl Çeşme e, özelinde konuştuk. E, Özgün sen de bir üst ölçekli planlardan bahsettin. Ben de hemen şu hatırlatmayı yaparak yayınımızı kapatmak istiyorum. E, biliyorsun Bursa, Balıkesir ve Çanakkale bölgesini kapsayan bir bölü yüz binlik ee, plan yapıldı, çevre düzeni planı yapıldı. Bu üst ölçekli 3 ili ilgilendiren bir plan. Burada gördük ki yani Bozcaada'ya mesela çok fokuslandık biz. Ee, Radikal ve Hürriyet gazetelerinde e, haberler çıktı burayla ilgili. Yapılaşmaya bir şekilde açılıyor. Ee, şundan bahsediliyor. İşte e, bağcılıkla ilgilenen, orada tarımla yapılan e, tarımla ilgilenen insanların e, belli bir e, ölçek yapılaşmaya işte 1500 metrekare tarım alanı varsa 150 metrekare bağ evi adı altında yapılaşma açılabileceğinden bahsediyor. Biz bunları çok tehlikeli görüyoruz. Neden? İşte Kındıl Çeşme örneğinde olduğu gibi ...Bungolov deniliyor ama 80 metrekarelik yapılaşmalar yapılıyor. Orada 150 metrekarelik bir bağ evi Bakanlık açıklama yapmış. Sadece barınak, tarım işçilerinin barınağı deniyor ama ne olacağı belli, ne olacağı belli değil. Bizim görevimiz bunları takip etmek. Bunları izlemek. Yani geçmişte neler yapıldığı, gelecekte neler yapılacağını göster çok iyi bir göstergesi olduğu için bizim güvenimiz yok. Temeldeki problemimiz bu. Elbette ki 150 metrelik tarım işçilerini ilgilendiren bir ee, B Bavi hiç kimseye sorun olmaz ama e, 20 met 15 metrekare ahşaptan bir yapı yerine 80 metrekarelik geri dönüşü zararsız betonlaşma yapılmasına biz karşıyız. Hep bunları takip edeceğiz. E, bugün iki yere dikkat çektik. Gümüşhane'deki altın madeni sorunlarına e, ve kemerdeki bu yapılaşma sorunlarına, son kalan ormanların tahsis edilmesine, turizm adı altında e, birilerine peşkeş çekilmesine dikkat çektik. E, biz dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. E, Özgür'ün de son biz sözü var. Çok teşekkürler. Çok programı kapatırken önemli bir konuya değindim. Biz de yani hem ekonomi ekolojide hem Yeşil Dalga'da bu konulara değiniyoruz. Belki gene genel çerçevede bu bir bölü yüz bin üst ölçekli plan ve alt ölçekli planlarda nelere dikkat edilmesi gerekliyle ilgili ayrıca e, konuşuruz. E, sayın dinleyiciler bizi dinlemeyi, radyomuzu 94.9 frekansınızı ya da e, internet sitelerinizi kapatmayın. Bu programdan sonra Yeşil Dalga devam özgür, edecek. Özgür <gülüyor> tekrar yayında olacak. E, Teşekkür ederim. Ben size veda ediyorum. Haftaya görüşünceye hoşça Hoşçakalın. Économie, écologie